Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Keramici Gütmeyen bir platform olan CDP'nin yeni yayınladığı bir rapora göre şirketler biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak için yeterince çaba göstermiyor ve çoğunun tedarik zincirlerinin doğaya verdiği zarar hakkında da hiçbir bilgi yok. Yaklaşık 20 bin şirket CDP'ye daha sonra yatırımcılar ve diğer finansal piyasa katılımcıları tarafından sorunlarla ilgili yönetim kurulunu ilerlemelerini izlemek, ilgili riskleri ve fırsatları değerlendirmek için kullanılan bir dizi iklim ve diğer veriler hakkında rapor veriyor. CDP 7700'den fazla şirketten görüş çeşitlilik anketine verilen yanıtların şimdiye kadarki en büyük öz değerlendirme olduğunu söyledi. Çalışma 7 Aralık'tan itibaren Montreal'de biyolojik çeşitlilik korumaya yönelik bir anlaşmaya varmak için yapılan küresel müzakerelerden yani cop 15'ten biyolojik çeşitlik sözleşmesinin COP15'inden önce yayınlandı. CDP'ye yanıt veren şirketlerin neredeyse yarısı daha iyisini yapmak için tahriklerde bulunmak ve uyumluluğu sağlamak için yönetişim mekanizmalarını devreye sokmakla dahil olmak üzere kurumsal stratejilerinde biyolojik çeşitliliğe dikkate aldıklarını söylediler. CDP buna rağmen yanıt verenlerin %55'inin geçen yıl taahhütlerini yerine getirmek için harekete geçmediğini ve %70'inin tedarik zincirlerinin biyolojik çeşitlik üzerindeki etkisini değerlendirmediğini raporladı. Deha'dan Mehmet Çınar'ın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Ekim ayı sıcaklık raporuna göre son 52 yılın en sıcak 12. Ekim ayı yaşandı. Bu yıl Ekim ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 ne göre mukayesesinde 2022 yılı ortalama sıcaklıkları sadece Bulu çevresinde mevsim normallerinin altında görüldü. Edirne, Gökçeada, Nazilli, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Karşehiridir, Acıpayam, Köyceğiz, Demre, Kırşehir, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar Ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 dereceyken, 2022 Ekim ayı sıcaklığı 16,3 derece olarak gerçekleşti. Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece ile Erzurum'dayken en yüksek sıcaklıksa 41,2 derece ile Antalya'da gözlendi. İki il arasında yaşanan 50 derecelik fark büyük dikkat çekti. Bu yılın Ekim ayında 18 noktada yaşanan ekstem sıcaklıklar... Ve uzun yıllar ortalamasına göre farklarda Antalya'daki 2,5 Eğirdir'deki 2,2 derecelik artışlar dikkat çekiyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün 2023 yılında sonunda devreye alınacağı iddia edildi. Üretilecek elektriğin alım fiyatının saatinin 12 cent olacağı açıklandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımını üstlenen şirketin genel müdür yardımcısı Kamarov, fiyatın sabit kalacağını söyledi ve dünyadaki uranyum maliyeti ne olursa olsun diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun nükleer güç santralinden elde edilen elektriğin Türkiye'ye maliyeti hep 12 sent olacak. 12 sentin yüksek bir fiyat olmadığını iddia eden Komarov birçok kişi şunları söyledi. Türkiye aküde üretilen elektriği çok yüksek bir bedel ödeyecek. 12 sent çok dedi. Burada belirtmek lazım şu anda güneş elektriğinin piyasa fiyatı 2 sent. Yani 6 kat daha az ve neredeyse anında kuruluyor güneş enerjisi santralleri ve kurulduğu andan itibaren de elektrik üretiyor. Bu duruma göre akü inşaatı yıllardır sürüyor ve sonra da nükleer atıklarının yanında 6 kat daha pahalı elektrik satıyor olacak. Mart ayında Avustralya'daki büyük set resifini ziyaret eden Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO üyeleri bilim insanları tarafından hazırlanan bir raporda Büyük set resifinin iklim değişikliğinin etkilerinden kurtulma direncinin önemli ölçüde tehlikeye girdiği söylendi. Raporun Haziran ayında Rusya'da yapılması planlanan ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısı öncesi yayınlanması bekleniyordu. Bir sonraki toplantı içinse henüz tarihler kararlaştırılmadı. Raporda iklim değişikliğini ele alma çabalarının son zamanlarda artmasına rağmen, Özellikle mercan restorasyonu üzerine yapılan araştırmalarda resifi kurtarmak için son derece hızlı bir eylem gerektiği belirtildi. Avustralya turistlerin ilgisini kaybedeceği için korkuyla yaklaşıyor konuya. Çünkü ekonomiye 6,4 milyar Avustralya doları yani yaklaşık 4,3 milyar ABD doları katkıda bulunuyor bu resif. Ve Resif'i de bu nedenle listeye sokmamak için yıllarca lobi yaptı. Yapmaya devam ediyor. Resmi verilere göre COVID-19'dan önce her yıl yaklaşık 2 milyon turist Avustralya'nın Kuzeydoğu kıyılarında bulunan Resif'i ziyaret etti. Bunun yanı sıra 64 bin kişiye iş imkanı sağlıyor Resif. Çevre Bakanı Tanya Plibersek, iklim değişikliği yalnızca Avustralya'daki değil dünyadaki tüm mercan Resif'lerini tehdit ettiği için hükümetin, Unesco'yu Resifil listeye almaması için baskı yaptığını söyledi. Avustralya'nın yakın zamanda seçilen işçi partisi hükümeti Resifil korumak için önümüzdeki yıllarda 1,2 Avustralya doları yani 800 milyon Amerika Birleşik Doları harcama sözü verdi. Tabii gelirin bunun 4.3 milyar Amerika Birleşik Doları olduğu düşünürse az bile Eylül ayında Parlamento 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu olmak için